Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Musakat Meyve ağaçlarını sulayıp tımar etmek üzere yapılan ortaklık akdi babı Birinci bab Sudan yararlanma payı hakkındadır Ve Yüce Allah'ın şu kavli Biz her şeyi sudan yarattık Hala inanmayacaklar mı? Enbiya Suresi 30. ayet. Ve olan ulanan Allah'ın şu kalbi İçmekte olduğunuz o suyu gördünüz mü? O suyu beyaz ve yağmur yüklü bulutlardan siz mi indirdiniz? Yoksa indiriciler biz miyiz? Eğer dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Vakıa suresi 68, 69 ve 70. ayetler. El-Ucazu, el-Maro azı demektir el-muzmu es-sehabu el bulut demektir. İki. İkinci bab, içmeyi ve taksim edilmiş olsun veya taksim edilmemiş olsun su sadakasını hibesini, hissiyet edilmesini caiz bir kimse hakkındadır. Ve Osman İbni Affan şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rume kuyusunu kendi Kovası da Müslümanların kovaları gibi bir kuyu içerisinde kendisine bir meziyet ayırmasını müşterek faaliyette bulunmak üzere kim satın alır da Müslümanlara karşılıksız hediye ederse onun için cennet vaat demiştir buyurdu. Bunun üzerine Osman onu satın almış ve vakıf yapmıştır. Sehid Nusra'at radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bardak su getirildi. Peygamber bundan bir miktar içti. Sağında sahabilerin en küçüğü bir genç bulunuyordu. Yaşlılar da solundaydılar. Bu vaziyette Peygamber ey genç bardakta kalanı ihtiyarlara vermeme izin verir misin dedi. Genç sahabi ya Resulullah senden gelecek artığımı hiçbir kimseye ihsan edecek değilim dedi. Bu cevap üzerine Resulullah bardakta kalan suyu bu gence verdi. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Enes İbni evinde bulunan bir evcil besi koyununun sütü Resulullah için koyunun sütünü Resulullah için sağladı. Bu koyunun sütü yine Enes'in evinde bulunan kuyudan alınan bir miktar su ile karıştırıldı. Ve Resulullah'a bir bardak ile verildi. O da bu bardaktan içti. Nihayet bardağı ağzından ayırdığı sırada sonunda Ebu Bekir, sağında ise bir Arabi bulunuyordu. Ömer, Resulullah'ın bu artığı Arabi'ye vermesinden korkarak ya Resulullah, yanındaki Ebu Bekir'e ver dedi. Resulullah ise artığı sağındaki Arabi'ye verdi. Sonra da Sağa, sıra ile sağa ver buyurdu. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin su fazlası men olunmaz kavlinden dolayı su sahibi suya kalıncaya kadar suyu kullanmaya herkesten daha ziyade hak sahibi diyen kimse babası. Ebu Hureyre radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem su fazlası men edilmez. Ben men ile bin netice otmen edilmiş olur. buyurmuştur. Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fazla suyu ihtiyaç sahiplerinden men etmeyiniz. Bu men ile neticede neticede ot fazlasını men etmiş olursunuz. buyurmuştur. Dördüncü bab bir kimse kendi mülkünde bir kuyu kazarsa o kuyuda meydana gelen zararı ödemez. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Maden o hederdir. Kuyu hederdir. Hayvan hederdir. Yani yaptığı zararı sahibi ödemez. Cahiliyetten kalma Define de 5 dediği devlet vergisi vardır. 5. Kuyu hattında husumet ve bu konudaki hüküm ve kazanın beyanı babı. Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu anh'tan o bir mecliste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim Müslüman bir kimsenin malını koparmak için Yemininde yalancı olarak andı içerse kıyamet günü Allah onun öfkesine uğrayarak Allah'a kavuşur. Kıyamet gününde Allah'ın öfkesine uğrayarak Allah'a kavuşur buyurdu. Ve de Yüce Allah'ın hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir faal satın alanlar işte onlar. Onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz, onları temize çıkartmaz. Onlar için tek acıklı bir azap vardır. Ali Umre Suresi 77. ayetini indirdiğini bildirdi demiştir. Bu sırada mecliste Eşaf İbni Kays gelmiş ve dinleyicilere hitaben Ebu Abdurrahman İbni Mesud, Mesud size ne tahdis ediyor? Bu ayet benim hakkımda indirildi. Şöyle ki, amca oğlumun arazisinde bana ait bir kuyu vardı. O bunu inkar ediyordu. Resulullah bana şahitlerini hazırlamıyordu. de şahitlerim yoktur dedim. Resulullah ise öyleyse yemin etmesini istemiyordu. Ben ya Resulullah o yalan yere yemin eder dedim. Bunun üzerine Peygamber ve sellem, her kim bir Müslümanın malını koparmak için yalan yere yemin ederse hadisini zikretti. Allah da Peygamberinin bu sözünü tasdik ederek bu ayeti indirdi demiştir. 6. İhtiyacından fazla suya sahip olup da bunu yolcuların kullanmasından men eden kimsenin günahı babı. El-Ameş şöyle dedi. Ben Ebu Salih'ten işittim şöyle diyordu. Ben Ebu Hureyze radiyallahu anh'den işittim şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şans vardır ki Allah kıyamet gününde onlara bakmaz. Onları temize çıkartmaz. Onlar için en verici bir azap vardır. Birincisi şu kimsedir. Kendisinin yol üstünde ihtiyaçtan fazla suyu vardır da onu yolculardan men etmiştir. İkincisi şu kimsedir. Devlet başkanına yalnız dünya meta için beyat etmiş. Devlet başkanı da ona Dünyalık verirse hoşlanır, vermezse öfkelenir. Üçüncüsü şu kimsedir ki, bu da satılık malını ikinciden sonra pazara çıkarır ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki ben bu mala emin ol, katil olarak şöyle şöyle para verdim der. Satıcı, satın alıcı olan kimse de onu satılık eder de o fiyata satın alır. Bundan sonra Resulullah şu ayeti okudu. Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir bahayı satın alanlar. işte onlar, onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıtıcı bir azap vardır. Galil İmran 72. ayet. Yedi, su yollarını kapatma ve suyu hapsetme günahını beyan bağlı. Abdullah İbn-i Zübeyir Radyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan bir kimse Harran mevkiindeki hurmalıkları sulamakta oldukları su yollarından ve su nöbetlerinden dolayı Resulullah'ın huzurunda Zübeyir ibn i Avvam hakkında şikayet etti bu yollardan geçen su elvan azübey'in hurmalığına uğruyor. Sonra da eşarinin kimi şumey Bir keresinde Zübeyr suyu sağlasına tutup soğuyunca orada eşariz Zübeyr'e suyu bırakma bize gelsin demişti. Fakat Zübeyr kendi hurmalığını sulamadan bırakmak ve nöbetini komşusuna vermek istemedi. İki taraf peygamberin huzurunda mahkeme oldular. Resulullah Zübeyir'e, yaz Zübeyir, e, ya Zübeyir tarlanı sula sonra suyunu komşuna doğru salıver buyurdu. Ensari öfkelendi de, Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi diye onu kayırdığına tariz etti. Onun bu saygısızca sözünden dolayı Resulullah'ın yüzünün rengi değişti. Sonra Resulullah, yaz Zübeyir, hurmalığını sula sonra suyu hapset kurma ağaçlarının köklerini erişinceye kadar bırakmamıyordu. Bu muhakemeyi nakleden Zubeyir vallahi ben şu ayetin bu hadise hakkında indirildiğini sanıyorum demiştir. Öyle ki Rabbine ant ki onlar aralarında kimi oraya, kimi buraya çektikleri, kavga ettikleri şeylerden seni hakem yapıp, sonra da verdiği hükümden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan, Tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayet. El-Camius bu Buhari'den rivayet eden Firabri şöyle demiştir. Muhammed İbni Abbas dedi ki, Ebu Abdullah el-Buhari, Abdullah İbni Zübeyir'den bu hadisi, tahtiz, hadisi rivayet edenler içinde." Senetli Urva İbn-i Zübeyir'i hiç kimse yoktur. Sadece El-Leis İbn-i Sa'd demiştir. 8. Yüksek tarafta bulunanın aşağı taraftakinden önce suyu avut kullanması bağlı. Urva İbn-i Zübeyir şöyle demiştir. el, el ile en sağdan bir adam muhakeme oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Zübeyir sula sonra suyu salıver buyurdu. Bu hükme itiraz kasteden ensari bu hüküm yani Zübeyir senin halan oğlu olduğundan mı dedi. Bu saygısızca söz üzerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Zübeyir, hurmalığını sula sonra su hurma köklerinin üzerindeki yumrulara ulaşır. Sonra da suyu tut buyurdu. Tübeyir dedi ki ben şu öyle değil. Rabbine amd olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakim yapıp hükmüne teslim oluncaya kadar iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 65. ayetimiz bu hadis hakkında irdirildiğini sanırım demiştir. 9 Yukarı tarafındaki su payının ayak topukları yüksekliğine kadar olması bağlı. Cumhuriyetin Zübeyir şöyle tahsis etmiştir. Ensardan bir adam Harri Mevkii'ndeki hırmanlıkları sulamakta olduğu su kanalları hakkında Zübeyir muhakeme oldu. Resulullah Yaz Zübeyir sula duyurdu da ona aralarında maruf olan su payı miktarını kullanmasını emretti. Sonra da suyu komşuna doğru salıver buyurdu. Ensari bunun üzerine Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi? dedi. Bu itiraz Resulullah'ın yüzünün rengini değiştirdi. Sonra ya Zübeyir sula sonra su hurma ağaçlarının kökleri etrafındaki yumru çıkıntılara erisinceye kadar hapset buyurdu. Ve Zubeyir kendi hakkını bol bol kullandı. Zübeyir vallahi şu öyle değil. Rabbine and olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp hükmüne teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayeti muhakkak bu muhakeme hakkında indirilir demiştir. i̇bn dedi ki İbn-i bana şöyle dedi Ensar ve diğer insanlar peygamberin Zübeyir'e söylediği sula sonra su hurma köklerinin yumruk kabarcıklarına ulaşıncaya kadar sulan Kalmayıp hapses sözünün anlattığı yüksekliği ölçtüler ve bu seviye ayak topuklarına kadar oldu. 10. Suya muhtaç olan her şeyi sulamanın fazileti bağlar Ebu Gureyre radiyallahu anh'dan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi yürürken birden susuzluğu attı. Birden bir kuyuya indi, suyundan içti, sonra kuyudan çıktı. Adam orada bir köpek ile karşılaştı ki hayvan susuzluktan zilini çıkarıp soruyor. Ne bir toprağı yalıyordu. Yolcu kendi kendine bana erişen hararet ve susuzluğun benzeri bu hayvana da ulaşmış dedi ve kuyuya inip ayakkabısına su doldurdu. Sonra kuyudan çıkmak için ayakkabıyı ağzıyla tuttu. Sonra yükselip çıktı ve köpeği suladı. Bu yaptığından dolayı Allah o kolunu övdü ve ona mağfiret eyledi. Sahabeler ya Resulallah hayvanları sulamakla bize de var mıdır dediler. Resulullah her yaz ciğerde yani hayat eseri olanın sulamakta sevap vardır buyurdu. Hammad İbni Seleme El-Rabbi İbni Müslim bu hadisi Muhammed İbni ziyattan cibayet etmekte buradaki raviye mutabah etmişlerdir. Esma bin Te'ebbü Bekir anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulduğu bir sırada kusuf namazı kıldı. Akabinde bana namazda cehennem gösterildi. Cehennem ateşi bana o kadar yaklaşmıştı ki hatta ben ey Rabbim ben de cehennemle beraber miyim demiştim. Ben onlar orada bir kadın gördüm. Esma Resulullah'ın bu kadının yüzünü bir kedi tırmalıyordu buyurduğunu sanırım dedi Resulullah. Bu kadının günahı nedir diye azap meleklerine sormuştu da onlar. Bu kadın dünyada bir kediyi aç ölünceye kadar hapsetmişti diye cevap vermişlerdi. Abdullah İbn i Ümer anh ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın aç ölünceye kadar hapsettiği bir kedi sebebiyle cehenneme girdi de azap edildi. Devamlı Rasulullah, Allah en iyi bilir ki Yahut cehennemin bekçisi Malik bu kadına, ey kadın sen bu kediyi hapsettiğin zaman onu yediğinmedin, içilmedin. Yerini böceklerden nasimi bulup yemesi için salı vermedin demiş ve kadının bu kuvvet sebebini bildirmiştir. 11 Havuz yahut kırba sahibinin kendi suyuna herkesten daha haklı olduğu görüşünde olan kimse babı. Seyyid İbn Sad radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a bir bardak getirildi. O da bunu içti. Sağımdaki sahabelerin en genci olan biri olan bulunuyordu. Yaşlılar da solundaydılar. Bu vaziyette Resulullah eycene kalın, bardaklar kalanı yaşlılara vermem için bana izin verir misin dedi. Bunun üzerine gel sahabi ya Resulallah, ben senden gelen nasibini hiçbir kimseye ihsan edecek değilim dedi. Resulullah barlakta kalanı gence verdi. Muhammed İbn Ziyad şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde ben bir takım adamları yabancı demenin havuz başından kovulup uzaklaştırıldığı gibi muhakkak havuzundan kovacağım. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah İsmail peygamberin annesi Hacer'e rahmet etsin. Hacer zemzem, zemzem suyunu ilk çıkışında kendi haline bıraksaydı. Yahut da şöyle dedi sudan avuçlamasaydı elbette Zemzem akıcı bir pınar halinde kaynar dururdu. Bir müddet sonra Cürhüm kabilesi geldi de bunlar Zemzem'in sahibesi bulunan Hacer'e senin yanında konup mekan tutmamıza izin verir misin dediler. Hacer bunlara evet izin veririm fakat bu suda sizin mülkiyet hakkınız olmamak şartıyla dedi. Cürhümlüler de Evet zemzemde mülkiyet hakkımız olmamak üzere dediler. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlara, onlarla kelam etmez, onlara bakmaz. Metana revaç vermek için müşterinin verdiğinden daha fazla bedel verilmiş olduğuna yalancı olarak yemin eden kimse. Müslüman bir kimsenin malını kopartmak için İkinciden sonra yalan bir yemin ile yemin eden kimse, fazla suyu susuzlardan men eden kimse. Allah ona kıyamet gününde bugün ben fazl ve ihsanımı senden men ediyorum. Nitekim sen vaktiyle ellerinin iman etmediği suyun fazlasını susuzlardan men etmiş idin buyurdu. Ravi Ali İbnül Medeni şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyeyne bir kere olmayarak Amr İbnül Dünya'dan tahsis etti. Kendisi Ebu Salih'ten işitmiştir. Ebu Salih, Zekvan Es-Semman bu hadisi peygambere ulaştırıyordu. Yani hadis mürsel değil, merfu bir hadistir. 12. bak Korumak yalnız Allah'a ve Resulüne hastır. Sa'ab İbn-i Cessame radıyallahu şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kormak yalnız Allah'a ve Rasulüne mahsus bir haktır buyurdu. Ebu Abdullah el-Buhari peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ennaki mevkini koru edindiği Umer İbn-i Hattab'ın da es ile el-rebedete koru edilmeyi haberi bize ulaştı dedi. 13 İnsanların nehirlerden sulardan su alıp içmeleri ve hayvanlarını sulamaları bağlı. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. At bazı kimse için sevaptır. Bazı kimse için fakirlik ve ihtiyacına bir perdedir. Bazı kimse üzerinde bir günahtır. At kendisi için hayır olan kimseye gelince o atını Allah yolunda cihad için bağışlamıştır. Atın bağını da bol otlu geniş bir sahada veya çaylıkta uzatmıştır. Bu bol otlu sahadan veya çayılıktan atın bu uzun ipinde iken yediği her ot at sahibi için birer hasenedir, iyiliktir. Hele bir de atın ipi kopsa da şahlanarak bir yahut iki yüksek yerde koşsa tırnaklarının bıraktığı izleri ve onun gübreleri de sahibi için haseneler olur. Bir de hayvan bu arada bir nehre uğrayıp da ondan içerse Sahibi sulamak istenilmiş olsa bile bu su da sahibi için haseneler olur. Binaenaleyh cihat için bağlanan bu kaza atı sahibi için büyük bir sevaptır. Atını onunla kazanmak, halktan müstahini olmak yani insanlara muhtaç olmamak, iffetini korumak için bağlayan, sonra hayvanların üzerindeki Allah hakkını ve aralarındaki arkalarına takatinden fazla yüklememeyi unutmayan kimse için ise at fakirliğe karşı bir engeldir. Atımı övünmek için, gösteriş için, İslam ehline düşmanlık için bağlayan kimse ise bu at büyük bir günahtır. Resulullah'a eşeklerden soruldu da bu, her hükmü toplayıcı bir vecize olan şu ayetten başka, bana naslanmış bir şey indirilmedi. Kim zerre ağırlayınca bir hayır yapsa onu görecek. Kim de zerre, ağır, zerre ağırlayınca bir şer yapsa onu görecek. daha suresi 7 ve 8. ayetlerini söyledi. Zeyd İbni Halid radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah'a bir adam geldi de ona bulunmuş malın hükmünü sordu. Resulullah ona onun kılıfını ve ağzını ipimi beller. Sonra onu insanlara bin sene bildir. Eğer sahibi gelirse ona ver. Yok sahibi gelmezse ona malik ol. Kullan buyurdu. O kimse itik dava nasip olacak dedi. Resulullah o ya serindir ya kardeşimindir ya da kurdundur buyurdu. Adam itik dava nasip olacak dedi. Resulullah ondan sana ne? Su tulumu ve ayakkabıları beraberindedir. Sahibi ona kavuşuncaya kadar su başına kendisi gelir. Ağaçları yer yani onu kendi haline bırak buyurdu. 14. Odun ve yaş kuru ot toplayıp satma babı. Eczubayr İbn-i Avvam radiyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin bir takım ikler alıp da bir demet odun toplayarak alıp getirmesi ve bunu satması, böylece Allah'ın kulunun şerefini koruması elbette insanlardan istemesinden hayırlıdır. İstediği de ya verilir ya verilmez. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin ederim ki Sizden birimiz dağdan sırtınma üzerinde bir demet odun toplaması, bir kimseden sadaka istemesinden elbette daha hayırlıdır. O istediği kimse de ya verir yahut vermez. İbn-i Cüleyc haber verip şöyle dedi. Bana i̇bn Şihab Ali i̇bn Hüseyin i̇bn Ali'den, o da babası Hüseyin i̇bn Ali'den, o da Ali i̇bn Ebi Talib radıyallahu anhselam ve haber verdi. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah ile beraber bulunduğum bedir günü kanimette yaşı kemale ermiş bir deveye nail oldum. Ali dedi ki Resulullah bana başka bir yaşlı deve de verdi. Ben bir gün bu develerimi en bir kimsenin kapısı yanında ıhlandırmıştım. Bunlara ıskır otu yükleyip satmak ve Parasıyla Fatıma'nın düğün yemeği masrafına yardım sağlamak istiyordum. Yahudi Kaynuka kabilesinden bir bu işi bilir bir kuyumcu da benimle beraberdi. Bu sırada Hamza İbn-i Abdülmuttalip bu ensalinin evinde, beraberinde bir şarkıcı kadın olduğu halde içki içiyordu. Şarkıcı kadın Hamza'ya hitaben Ela ya Hamza şurufi niwaye ey Hamza semiz develere bak. Girişiyle başlayan kasideyi söyledi. Bunun akabinde Hamza kılıcı ile hayvana doğru sıçradı ve bunların boğazları, hırgıçlarını kopardı, böğürlerini yardı sonra ciğerlerinden birer parça aldı. İbnü Cüreis dedi ki ben İbn-i de dedim. O hürgüçlerini kesti ve onları götürdü dedi. i̇bn dedi ki, Ali devamla şöyle dedi. Beni korkutan bu manzaraya baktım. Akarında Allah'ın peygamberine geldim. Yanında Zeyd i̇bn Harise vardı. Hadise kendisine haber verdim. Peygamber beraberinde Zeyd i̇bn Harise olduğu halde çıktı. Bir ben de beraberinde gittim. Hamza'nın yanına girdi. Hamza'ya karşı gayiz ve üzüntü gösterdi. Hamza da gözlerini kaldırdı ve siz ancak babam Abdülmuttalib'in köleleri değil misiniz? dedi. Resulullah amcasının şuursuzluğundan sakınarak arka arkaya çekildi. Nihayet odadakilerin yanından çıktı. Bu vaka şerabın haram kılınmasından önce olmuştur. 15. Devlet başkanlarının bazı kimselere kesip verdiği arazi parçaları babı. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'den bir kısım araziyi mukata suretiyle ensara vermek istedi. Ensar bize ayırıp vereceğin gibi muhacir kardeşlerimize de arazi ayırıp vermeniz şartıyla dediler. Peygamber, benden sonra sizler yakın gelecekte şiddetli bir hod gamlığa yüksek mevkilerde bulunanların dünya nimetlerinin hırsla kendilerine ayrılışına şahit olacaksınız. Sizler bana kavuşuncaya kadar sabrediniz buyurdu. 16- Devlet başkanınca verilen arazilerin sahipleri adına tapularının yazılması babı. Elleis bin i Yahya İbn-i Said'den, o da Enes radiyallahu anh'dan söyledi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'den bir kısım arazi kendilerine ayırıp vermek için Ensar'ı davet etti. Ensar, Ya Resulallah, eğer bu araziyi ayırıp vermeyi yaparsan, Kureyş'ten olan kardeşlerimiz içinde bunun benzerini yaz dediler. Fakat bu arazi peygamberin yanında yoktu. Onların bu sözleri üzerine peygamber, şüphesiz sizler benden daha şiddetli bir kendine ayırma hodgâmlığı göreceksiniz. Sizler bana kavuşuncaya kadar sabrediniz buyurdu. 17 Develerin su başlarında sağılmaları babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Develerdeki haklardan biri de bunların sütlerinin su başlarında sağılmalarıdır. Yani sütün fakirlere, yolculara sadaka yapılmasıdır. 18 Birinin boşlanındaki sudan su alma hakkı veyahut hurma ağacından faydalanma hakkı olan kimsenin o bostandan ve hurmalıktan geçme hakkında geçme hakkı da olur baba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim erkek hurma çiçeği asarak ıslah edip de sonra hurma ağacını satarsa o ağacın üstündeki meyvesi satıcıya aittir buyurmuştur. Böyle olunca mahsul kaldırılıncaya kadar Sadıcının sattığı bostanında geçme, yürüme hakkı ve su alma hakkı vardır. Harriye sahibinin de böyle bir bostanda yürüme ve ağacı sulama hakkı vardır. Abdullah İbn-i radıyallahu şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim. Şöyle buyuruyordu. Her kim bir hurma ağacını erkek çiçekle aşıladıktan sonra satarsa onun meyvesi satanın hakkıdır. Ancak müşteri ağaç üzerindeki masunun kendisine ait olacağını şart kılması hali müstesnadır. Her kim malı bulunan yani mallı bir köleyi satarsa bunun malı da satanadır. Ancak müşteri bu malın da kendisinin olacağını şart etmesi hali müstesnadır. Bu köle satışı hakkındaki hadisi Rabi Leyk Malik'ten, o da Nafi'den o da i̇bn Ömer'den o da Ömer'den olmak üzere rivayet etmiştir. Zeyd i̇bn Sabit Radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuru kurma olarak tahmin ve takdir etmek suretiyle aviyelerin satılmasına ruhsat verdi demiştir. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhaberadan Muhakaladan Muzabeneden Ve Salahı Meydana Çıkıncaya Kadar Ağaç Üstündeki Yaş Meyveyi Satmaktan Ney Bu Yaş Meyvelerin yiner ile Ve Dirhem İle Olmaktan Başka Şeyle Satılması da Ney Yalnız Ariyeler Müstesnadır O Yaş Kurulma ile satılabilir buyurdu demiştir. Ebu Kureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuru kurma tahmin etmek suretiyle 5 veskim aşağısında yahut da 5 veskin miktarının arıya satışı hususunda ruhsat verdik demiştir. Bu 5 veskim aşağısında yahut da 5 de diye şekli söyleyen Ravid Daud İbni Hüseyin'dir. Ravid bin Hadiç ile Sehl ibni Ebi Hasmet'e radiyallahu anh şöyle tartış etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müzabeneden Yaşumahi ağacından ölçekle tahmin ederek kuru hırma ile satmaktan nehy Bu nehiden arıyı sahibini müstesna tuttu. Çünkü Resulullah arıya sahiplerine bu surette satışa izin verdi. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki Muhammed İbni İshak da bana Reşil bin İbni Yasir bu hadisin benzerini tahsis etti demiştir. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. Kitabın fil istikrat. Ödünç isteme hakkında kitap. 1- Ödünç isteme, borçları ödeme, hacir teflis haklarından bir takım bablar. 2- Kendisinin parası olmadan yahut parası olup da hazırında bulunmayarak borçla bir mal satın alan kimse babı. Câb-ı Abdullah radıyallahu anh şöyledirmiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kaza ettim. Dönüşte Peygamber bindiğim durgun deve için bana deve hakkında nasıl düşünüyorsun bunu bana satar mısın dedi. Ben de evet satarım dedim ve deveyi Peygamber'e sattım. Peygamber Medine'ye gelince kuşluk vakti deveyi kendisine getirdim. Bana devenin bedelini ziyadesiyle verdi. Sonra da deveyi de İsan buyurdu. Ayşe radiyallahu aleyhi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Şam denilen bir Yahudi'den belli bir miktete kadar bazeli bir miktar buğday satın aldı ve denizden olan zırhını ona rehin verdi. 3. İnsanların mallarını ödemek yahut telef etmek isteyerek alan kimse babı. Ebu Hureyri radiyallahu aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir insanın mallarını ödemek isteyerek bu muamele sebebiyle alırsa Allah o kimseyi ödemeyi müyesser kılar. Her kim de halkın mallarını telef etmeyi kast ederek alırsa Allah da onu telef eyler. 4. borçlarını ödemenin bu babı. Ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah bununla size gerçek ne güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah hakkıyla işleyici, hakkıyla gürücüdür. Nisa suresi 58. ayet. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir seferde peygamberin beraberinde bulundum. Dönüşte peygamber onu yani Uhud dağını görünce Uhud benim için Uhud'un benim için altın olmasını ondan bir dinarın üç binden fazla yanımda beklemesini arzu etmem. Ancak bir dinar müstesna o bir dinarı da ben yalnız bir borç ödemek için hazırlarım buyurdu. Sonra devamla Malca zengin çok kimse vardır ki. Onlar sıfatca çok azdırlar. Ancak malı iyilik yolunda. Şöyle şöyle sarf etmiş olan müstesna. Ravi Ebu Abdur Abdurrabib önünde sağına ve soluna işaret ettiği Bunlar pek azdır buyurdu. Sonra peygamber bana ben yanına gelinceye kadar yerinde kal dur buyurdu. Ve uzak olmayan bir yere gitti. Bu sırada ben bir ses işittim de Peygamber'in yanına gitmek istedim. Sonra onun ben gelince aktar yerinde bekle sözünü hatırladım da gitmedim. Gelince Ya Resulullah o işittiğim ses neydi? Yahut da işittiğim ses neydi? diye sordum. Rasulullah sen de bir ses işittin mi buyurdu. Ben de evet işittim dedim. Resulullah yanıma Cibril aleyhisselam geldi de bana himmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak özürse cennete girer sözünü söyledi dedi. Ben ya Resulullah şöyle şöyle zina ve hırsızlık gibi günah işlese de mi diye sordum. Evet diye tasdik buyurdu. Ebu Hireyye radıyallahu anh şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim Uhud Dağı gibi altınım olsa ondan bir miktar şey yanımda bulunduğu halde ben üzerinde üç güze geçmesini beni sevindirmez. Ancak bir borç ödemek için hazır tutmakta olduğum miktar beni sevindirir. Bu hadisi Salih İbni Keysan ile Ukayil İbni Halid el rivayet etti. 5. Ebenin ödünç istenmesinin cevazı ı Selamet ikni Kuheyd şöyle dedi. Ben Ebu senemeden işittim. Bizim evde Ebu Hüreyre'den şöyle bir şöyle tahdis ediyordu. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den borcunu ödemesini istedi ve isteyişinde Resulullah'a kabalık gösterdi. Sahabiler derhal o kimseye kavlenen fiilen eza'ya azmettiler. Fakat Resulullah onu serbest bırakmış. Çünkü hak sahibinin söz söylemeye hakkı vardır. Bu zat için bir deve satın alın da onu bu adama verin buyurdu sahabiler. Aradık bunun devesinden daha yaşlı ve kıymetli olanlardan başka deve bulamadık dediler. Resulullah o daha kıymetli olan deveyi satın alın da onu bu zata verin. Şüphesiz sizin hayırlığınız, ödünmeyi en güzel yapanımızdır. Buyurdu. Altı, alacakların güzellikle istenmesi babı. Kuzeyfe İbn Yemen radıyallahu şöyle demişti, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim, şöyle buyuruyordu. Bir kimse ölmüştü, melekler tarafından ona dünyada ne hayır işledin diye soruldu. O da ben insanlara mal satardım. Alacaklarımı tahsil ederken zenginlerden feragat ve müsamaha eder. Fakirlerden alacağımı hafifletirim dedi. Bundan dolayı da o kimse mağfiret olundu. Ebu Mesud Ukbe İbni Amr radiyallahu anh bu hadisi ben peygamberden işittim demiştir. Yedi. Yedinci bal. Alacaklı erkeni devesinden daha büyük Olarak verilir Ebu Hureyre şöyle demiştir. Bir kimse peygambere geldi ve alacağı olan deveyi kendisine ödemesini istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona deveyi deve veriniz buyurdu. Sahabiler aradık. Onun devesinden daha yaşlı ve kıymetli olan deveden başkasını bulamadık dediler. Bunun üzerine uzat peygambere sen hakkımı bana mükemmel surette verdin. Allah sana mükafatını mükemmel surette versin diye dua etti. Resulullah ona bu daha kıymetli olan deveyi verin. Şüphesiz ki sizin borç ödemeyi en güzel yapanlarınız insanların hayırlığından da buyurdu. 8. Borç ödeyişin güzel olması babı. Ebu Hureyre şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bedevi bir kimsenin genç bir deve satın deve alacağı vardı. Bu zat peygambere geldi alacağının ödenmesini istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adama devesini vermez buyurdu. Sahabiler onun devesi yaşında bir deveyi aldılar fakat ona Verilecek yaşta deve bulamadılar ancak ondan daha yüksek yaşta değerde deve buldular. Peygamber bu daha yüksek kıymetteki deveyi ona vermiş buyurdu. Bu emir üzerine o bedeli sen benim hakkımı bana mükemmel surette verdin. Allah da sana mükafatını beden versin diye dua etti. Peygamber şüphesiz sizin hayırınız borç ödüme yönünden en güzel olanınızdır. Yani borcunu en güzel ödeyeninizdir. Buyurdu. Bize muhabir İbni Disar hadis etti. Ki Cavit İbni Abdullah R.A. şöyle demiştir. Ben bir sefer dönüşünde Peygamber'e geldim. Kendisi mescikte bulunuyordu. Ravi bu İbn-i öyle zannediyorum ki Cabir'den bana bu hadisi rivayet eden buhari İbn-i Diser dua vaktinde demişti dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hadi iki rekat namaz kılıyordu. Benim Peygamber üzerinde deve bedelinden bir alacağım vardı. Peygamber bu alacağım da bana ödedi ve bir daha bir katta ziyade verdi. Dokuzuncu mal. Alacaklının rızası ile borçlunun borcunun aşağısında bir miktar vererek borcunun tamamını ödediği yahut da alacaklı alacağının hepsini borçluya halal ettiği zaman bu Caiz ve meşgudur. Şabir İbni Abdullah radıyallahu anh, Ka'ab İbn Malik'e babası Abdullah İbni Amr'ın üzerinde borç bulunduğu halde Uhud günü şehit olarak öldürüldüğünü haber verip şöyle dedi. Alacaklılar haklarını istemeye şiddet gösterirler. Bunun üzerine ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Durumu anlattım. Peygamber Alacaklara hurmalığın mahsulünü kabul etmelerini ve babamın üzerindeki haklarından temizle çıkartmalarını istedi fakat alacaklılar bu teklifi kabul etmediler. Peygamber de hurmalığımı vermedi ve bana sana kuşluk vakti geleceğim buyurdu. Ertesi sabah olduğunda kuşluk vakti bana geldi hurmalıkla dolaştı. Hurmalığın mahsulü hakkında bereket duası yaptı. Ta ki ben de ben hurma mahsulünü kestim. Alacakların haklarını tamamen ödedim. Bize de hurma mahsulünden bir miktar kaldık. 10. 10. Burçlu hurmayı hurmayla, yahut hurmayı arpa, buğday gibi kumubat ile taksın takat ederek yahut bir ölçü takmadan tahmin eyleyerek alacaklara borç ödediği zaman bu caizdir. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh Rehbi Reh İbni Kaysan'a şöyle haber vermiştir. Babası Abdullah üzerinde Yahudi bir adam 30 vesik borcu bırakarak vefat etmiş. Cabir bu borcu ödemek için Yahudi'den müjdet istemiş. Fakat Yahudi ona müjdet vermekleri çekilmiş. Bunun üzerine Camir Rasullaha Resulullah'ın Yahudi yanında kendisine şefaat etmesi için Resulullah ile konuşmuş. Akabinde Resulullah geldi ve Yahudi'nin alacağı 30 reska bir kurmalığın mahsulünü alması için Yahudi ile konuştu. Fakat Yahudi tekbiri kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları girdi ve içinde yürüdü. Sonra cabide hurmayı kesme yargının hakkı olan Alacan ona tamamen haber versin buyurdu. Resulullah geri döndükten sonra Cabir mahsulü kesip topladı ve Yahudi'ye 35 borcu tamamen verdi Mahsul 17 mesle mahsul 17 mesle kendisine fazla oldu. Bir takiben çağ olup biteni haber vermek için Resulullah'a geldi. Onu ikindi namazı kılarken buldu. Resulullah namazdan ayrılınca o kalan fazla mahsulü kendisine haber verdi. Resulullah sen bu vakayı Tümrü i̇bn Hattab'a Haber ver buyurdu. Şah e gitti ve haber verdi. Umar'a, Cabir'e, ben esasen seninle hurmalığım, hurmalığımda Resulullah girip dolaşınca, hurma mahsumluğunda elbette bir bereketlenme olacağını katri olarak bilmiştiniz dedi. 11. Orada girmekten Allah'a sığınan kimse bağlı. Ayşe radiyallahu anh yeğeni ulveye şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz akabinde dua eder. Ve Allah'ın kendini de sınıvermana ya Allah beni günahtan, boşlandan günahtan ve boştan sana söylerim sözlerini söyler dedi bir sözcü kendisine ya Resulullah borçtan Allah'a sığınmanız ne kadar çok oldu dedi. Resulullah, iki boşlandığı zaman konuşur, yalan söyler, vahid eder, ve kadinde döner buyurdu. 12. Boş bırakarak olan kimse cenaze namazı bağlı. Ebu Hruyre radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim mal bırakırsa o mal ölenin mirasçılarına aittir. Her kimde borç ve aile ağırlığı bırakırsa bu da bize ait olur buyurmuştur. Ebu Kureyü R.A. Peygamber Salallahu aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Her bir mümine ben muhakkak dünya ve ahiret işlerinde daha yakınımdır. İsterseniz derin için şu ayeti okuyunuz. O peygamber müminlere öz nefislerinden daha yakındır. Zerceleri de müminlerin anılarıdır. Kısımlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerde de ve muhacirlerden daha yakındırlar. El-Ahzab suresi 6. ayet. İşte bundan böyle herhangi bir mümin ölür de mal bırakırsa bu, mal kim olursa olsunlar, onun Asabesi miratçı olsun. Eğer hangi bir müminle borç veya fakir bir aile bırakırsa ona bana gelsin, ben onun verisiyim. 13. Bab Zengin kişinin borcunu ödemeyi uzatması zulümdür. Muhreire radiyallahu an şöyle diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zengin kişinin borcunu ödemeyi uzatması zulümdür buyurdu 14. bab hak sahibinin söz söylemeye hakkı vardır ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ödeyecek şeyi bulan kimsenin borcu ödemeyi geciktirip uzatması da ona ceza vermeyi ve ördünü helal kılar sözü zikrolunuyor Sufyan Esser-i bana hakkımı ödemeyi uzattın der. Cezası da hapsetmektir demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Peygamberin kendisine olan borcunu ödemesini istiyordu. Peygamber'e karşı kabalık etti. Bunun üzerine sahabileri onun cezalandırmayı kastettiler. Peygamber hemen onu serbest bırakın. Şüphesiz her hak sahibinin hakkını söylemek hakkı vardır bu yolda. 15. 15. Bat, bir kimse satma, ödünç verme, emanet bırakma suretlerinden biri ile elinden çıkardığı kendi malını iflas etmiş bir şahsın yanında bulduğu zaman o kimse o malı geri almaya başka alacaklılardan daha haklıdır. Hasan Basri iflas ettiği ve iflası hakim huzurunda meydana çıktığı zaman artık onun kendi malından tasarruf hürriyeti caiz olmaz, satım ve alım yapması da caiz olmaz demiştir. Said İbni Müseyyep de şöyle demiştir. Osman İbni Affan iflası meydana çıkmadan önce kendi hakkından bir şey almış olanın aldığı şey kendisinin Kendi malını aynı ile bir şahsın yanında tanıyan insan o malı almaya başkasından daha haklıdır diye hükmetti. Bize Yahya İbn Said tahdis edip şöyle dedi. Bana Ebu Bekir İbni Muhammed Amr İbni Hazım haber verdi. Ona da Ömer İbni Abdülaziz haber verdi. Ona da Ebu Bekir İbni Abdurrahman İbni Haris İbn Şam haber verdi. O da Ebu Hureyri'den şöyle derken işitmiştir. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahut Resulullah'tan işittim şöyle diyordu. Her kim veresiye satmış olduğu malına iflas etmiş olan kimsenin yahut da insanın yanında aynısıyla ulaşırsa o kimse o mala sahip olmaya başkalarından daha haklıdır. 16. Alacaklığın hakkını istemesini yarın veya 2-3 güne kadar geri bırakıp da bu geri bırakmayı <gülüyor> <gülüyor> yani e, borç ödemeyi uzatma görmeyen kimse bağlı. Ve Cabir şöyle dedi. Alacaklılar babamın borcu hususundaki haklarını istemekte şiddet gösterdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan hurmalığın mahsulünü kabul etmelerini istedi. Onlar bu teklifi kabul etmediler. Bunun üzerine peygamber hurmalığı onlara vermedi ve mahsulünü de onlar için kestirmedi ve bana yarın sana geleceğim buyurdu ve sabah olduğu zaman kuşluk vaktinde bize geldi. Hurmalığın mahsulu hakkında bereket duası yaptı. Sonra ben alacaklılara olan borcumu ödedim. 17. İflas etmiş kimsenin yahut fakirin malını satıp da bedelini alacaklar arasında bölüştüren yahut o bedeli kendisi ve yakınları ne harcaması için müflise ve fakire veren kimse babı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu şöyle demiştir. Bir sahabi kendisine ait bir köleyi ben öldükten sonra hürsün diyerek müdebber olarak azap etmişti. Sonra bu zat fakir düştü ve kölelerin bedel, bedelini muhtaç oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu köleyi aldı da bunu benden mi satın almak ister deyip artırmaya koydu. Sonunda köleyi Nuaym İbni Abdullah satın aldı. Peygamber kölenin bedelini aldı da bu bedeli o muhtaç olan zata verdi. 18. bab Bir adam bir kimseye belli bir müddete kadar ödünç verdiği yahut da satış akdinde bedel için bir müddet tayin ettiği zaman bu caizdir. İbni Umar, belli bir müddete kadar ödünç verilen şeyde beyis yoktur. Ödünç veren kimse kendi dirhemlerinden daha üstünü verirse bunu şart kılmadığı müddetçe bunda da beyis yoktur demiştir. Ata İbn Ebi Rabah ile Amr İbn Dinar, ödünç alan kimse, ödünç verilen şeyden aralarında kararlaştırılan müddete kadar faydalanır. Vakti uzatamaz demiştir. Elle istedi ki, bana Cafer İbni Rabia, Abdurrahman İbn Hürmüz'den o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan tahdis etti. Resulullah, İsrailoğullarından bir kimse zikretti. O kimse, İsrailoğullarının birinden kendisine ödünç vermesini istemiş. O da istediği bir bin dinarı belirlenmiş bir müddete kadar ödünç olarak ona teslim etmiş. Kefalet babında geçen uzunca hadis. Borçtan 19. Borçtan bir kısmının indirilmesi hususunda şefaat edilmesi babı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh söyle demiştir. Babam Abdullah hutta vuruldu. Arkada çocuklar ve borç bıraktı. Ben alacaklılara babamın borcundan bir kısmının indirilmesini istediğimi ulaştırdım. Onlar benim isteğimi kabul etmediler. Bunun üzerine Peygamber'e geldim. Ve kendisinden alacaklılar yanında bana şefkat etmesini, şefaat etmesini istedim. Peygamber onlardan bu borç indirmeyi istediğinde... Onlar yine kabul etmediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Ya Cabir hurmanı toplayıp Her bir nevi ayrı ayrı sınıflandır. Acebe denilen en iyi hurmayı bir boy yap. İzhu İbn-i denilen Nevini bir ayrı boy yap. ne denilen az değerli olanı da ayrı bir boy yap. Sonra ben sana gelinceye kadar alacakları hazır et buyurdu ben peygamberin emirlerini yaptım. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hurma harmanının üzerine oturdu. Ve bu hurma nevilerinden alacaklılardan her bir adamın hakkını ölçtü. Nihayet onların haklarını tas tamam verdi ve bütün hurma sanki ona hiç sürülmemişçesine olduğu gibi artıp kaldı. Ve ben Bizim bir saka devemiz üzerinde peygamberin maiyetinde gazbiye gittim. Deve yoruldu ve beni ordudan geride bıraktı. Peygamber arkasından deveye değnekle vurdu. Peygamber Medine'ye kadar sırtı sana ait olarak bu deveyi bana sat buyurdu. Medine'ye yaklaştığımız zaman ben kendisinden izin isteyip ya Resulallah ben yeni güvey olmuş bir kimseyim dedim. Rasullah ne ile evlendim? Kızla mı yoksa dul ile mi dedi. Ben dur ile evlendim. Babam Abdullah vuruldu. Arkasından bir çok küçük kız çocukları bıraktı. Bunun için ben onları öğretecek ve onları terbiye edip edeplendirecek dur bir kadınla evlendim dedim. Bu konuşmadan sonra Rasulullah ailene git buyurdu. Akabinde ben eve geldim ve dayıma deveyi sattığımı haber verdim. Dayım beni kınadı. Ben de kendisine devenin yorulmasını peygamberden olan işi ve peygamberin deveye değnekle vuruşunu haber verdim. Peygamber gelince ben kuşluk vakti devemi teslim etmek üzere kendisine götürdüm. Peygamber bana hem devenin bedelini hem de deveyi hem de cemaatle beraber ganimet fahimi verdi. 20. Mal zayi etmekten nehyedilmesi babı. Ve Yüce Allah'ın şu kavilleri. Allah boz bozunculuğu sevmez. Bakara 205. Allah elbette fesatçıların bozuk işini düzeltmez. Yunus suresi 81. ayet. Medyenliler, ya ayıp, atalarımızın tatlı şeylerden yahut da mallarımızla dileyeceğimiz şeyleri yapmamızdan vazgeçmemizi sana mı emrediyor. Çünkü sen muhakkak yumuşak kuyru, çok akıllı bir kimsesin, dediler. Hud suresi 84. ayet. Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyin sizlere vermeyin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin, onlara güzel söz söyleyin. Ve beyinsizlikle hazır konulması, aldatmaktan da nehyedilmesi baba. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben alışveriş işlerinde aldatılıyorum dedi. Peygamber de ona sen bir şey satın almak istediğin zaman İslam'da aldatmak yoktur de buyurdu. Bundan sonra da artık o zat söyler oldu. Mugre İbni Şube'nin katibi Verrat Mugre İbn Şube'ye şöyle demiştir. Muaviye'nin Muaviye isteği üzerine şunu yazmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Allah size ağlamında Allah size analara itaatsizlik etmeyi, kız çocukları diri diri gömmeyi, verilmesi gereken borcunuzu men etmeyi ve alma hakkınız olmayan şeyi almayı haram kıldı. Ve yine Allah sizin için dedikodu etmeyi, çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi çelik gördü. 21. Bab Hizmetçi, efendisinin malında koruma ile vazifeli bir güdücüdür. Hizmetçi, o malda efendisinin izni olmadan tasarruf yapamaz. Abdullah İbni Umar radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle buyurken çıkmıştır. Sizler hepiniz birer güdücüsünüz ve birbiriniz kendi güdüğünüzden sormuşsunuz. Devlet başkanı bir güdücüdür ve Milletin halkını korumaktan Sorumludur Eğer ailesi için Erkek Ailesi için güdücüdür O da güttüklerinin haklarından Sorumludur Kadın da evinde bir Dişi güdücüsüdür O da güttüklerinden Güttüklerinden aile yuvasının Güzel idare ve korumasından sorumludur Hizmetçi de Efendisi'nin malında bir gülücüdür. Yani bir güzetleyicidir. O da güttüğü maldan onu güzel korkmaktan onu güzel korumaktan sorumludur. Abdullah İbni Ömer devamla şöyle dedi. Ben sorumlulukların sorumluluklarını Resulullah'tan şüphesiz katil olarak işittim. Bir de öyle sanıyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç bir erkekle babasının malında bir güdücüdür. O da güdüklerinin sorumludur. Hepiniz birer güdücüsünüz. Her biriniz kıtlığınızdan sorumludur. Buyurdu.